الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صن على رسولنا محمد صن على قرة أعيننا محمد اللهم صل على رسولنا صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكرر الجديدان واستقبل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته من التحية والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وما توفيقي ولا اعتصامي إلا بالله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا, وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غللا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على رسولنا محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم بارك على رسولنا محمد حتى لا تبقى بركة اللهم ارحم رسولنا محمدًا حتى لا تبقى رحمة اللهم سلم على رسولنا محمدًا حتى لا يبقى سلام اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد كلما ذكره ذاكرون وكلما سهى عنه الغافلون اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله اللهم اجعل هذا العمل خالصا لوجهك الكريم اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين واكتب الصحة والسلامة والعفو والعافية علينا وعلى الحجاج والغزاة والمسافرين في برك وبحرك من أمة محمد النجمعين اللهم اخلصنا بخالصه ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المستفين الاخيار اللهم اخلصنا بخالصه ذكر الدار واجعلنا عندك لمن المستفين الاخيار رب زدني علما والحقني بالصالحين رب زدنا علما والحقنا بالصالحين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهَيِّئ لنا من أمرنا رشدا اللهم رب إني لا أحصي ثناءا عليك فانت كما أثنيت على نفسك ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربنا العالمين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 اَعْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ Yine bir cuma akşamındayız, varlığımız, farkındalığımız üst başlığında, bugün gençlerle söyleşi programımızda gafleti konuşacağız. Gaflet nedir? Nice bir şeydir, nasıldır? İç içe bulunduğumuz gaflet dediğimiz süreçle bizi nasıl kaplar, nasıl yoklar, nasıl bellediğimiz, kavradığımız gerçeklerden zaman içerisinde uzaklaştırır ve akabinde sonrasında belli bir umursamazlıkla, belli bir şuursuzlukla ve vurdumduymazlıkla nasıl sonuçlanır, bizi Cenab-ı Hak gaflete karşı nasıl uyarmaktadır ve buna karşı nasıl tedbirler ile zindeliğimizi, farkındalığımızı korumayı başarabiliriz, çareleri nelerdir? Buna dair bu kapsamı gezinebileceğimiz inşallah bir ee, konuşma olacak. Allah Azze ve Celle insanlara varlıklarıyla birlikte bahsettiği gerçeği anlayabilecekleri, hayatın akışına dair farkındalığı bu söyleşlerimizin başından beri konuşuyoruz. Hatta üst başlığımızda hep kaldı varlığımız ve farkındalığımız. Dolayısıyla varlığımızla eş olan, varlığımızla adeta ayrılmaz olan bir farkındalıktan söz ediyoruz ki bunu eğer vağlığımızın farkında olduğumuz sürece, şuurumuza yani his dünyamıza, düşünce dünyamıza yansıtabildiğimiz bir bilinç olarak kalacak. Ancak eğer vağlığımızdan kopar isek, varlığımızın gerçeğinden uzaklaşır isek, o zaman bilincimizde de farkındalığımız adeta suyun yüzeyindeki köpüklerin, dağılması gibi, çözülmesi gibi, kaybolması gibi ortadan kaybolacak, resim ebru dağılacak, resim ortadan ee kaybolup bize herhangi bir şey ifade etmeyen bir dağınıklığa dönüşecek. Şu halde varlığımızı gözettiğimiz bu hayat içerisinde Allah Azze ve Celle'nin başta kendimiz olmak üzere içten başlayan düşünce, اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ف۪ي أَنفُسِهِمْ ''Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi?' dediği Cenab-ı Hakk'ın kendi öz varlığımızdaki düşünce yolculuklarımız ki bunları biz takip ediyor, bunları biz yaşıyor ve dışarıdan tetikleyici unsurlar içeriye doğru gelen dışarıda gözlemlediğimiz, dışarıdan duyduğumuz ve dışarıda yaşadığımız, deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz her türlü olayın içteki yansımasında da yine bir düşünce karşılığı, bir bilinç karşılığı, bir ibret anlama, tezekkür etme, tedebbür etme diye tarif ettiğimiz süreçlerde hep anlam yansımaları oluyor. Suyun sahile sürekli vurması gibi bu hadiseler sürekli iç dünyamızda belli anlamsal karşılıklar olarak Yansıyor içi, içimizde. Eğer bu anlamsal karşılıkları ve düşünceleri bizler benimser ve sonuçlarını sahiplenir isek, bu bir süreç, bu sahu dediğimiz yani dirilik, farkındalığı, farkındalık, uyumanın tam tersi bilinç hali. Bu kişi buna sahip çıktıkça hayatına bunları kazanmaya. Davrandıkça kişinin kendisinde davranışa yansır, tercihe yansır, meleke olur onun şansiyetine ve karakterine yansır. Ancak vurdun duymaz davranır ise elde ettiği bu deminki bahsettiğimiz süreçlerde, dış ve iç ilişkili süreçlerde, çünkü dıştan sürekli tetikleyici veriler içte anlamsal karşılıkları, oluşturmak üzere belli impulslar halinde süreklilik arz etmektedir. Allah Azze ve Celle hangi sabahına uyanmadığımız, hangi akşamına uyumadığımız bir döngüde bizi belli ibretlerle, belli olaylarla, belli sonuçlarla karşılaştırmıyor ki sürekli hayat belli bir akışkanlık içerisinde olağanüstü bir değişimle akıyor. Bu değişimin esas maksadı kişide oluşması muhtemel, sabit, süreklilik arz eden ve kalıcılık düşündüren, aynı olaylar, aynı durumların oluşturacağı stabil bir ortamda kişide meydana gelmesi muhtemel bir e, güven hali. Her şey böyle kalacak, her şey olduğu gibi devam edecek. Dolayısıyla da ben Çin'de bulunduğum ortamda, kararlı bir hayata devam eden bir akara ve hayata kavuştum, kalıcı bir sağlığa kavuştum, kalıcı bir ekonomik gelire kavuştum, kalıcı bir çevreye ve çevre desteğine kavuştum. Her neye bu manada kalıcı ve artık bize güven verdiği bir şekilde güven duyduk ise ve bu tam gaflete dönüşmeye kişiyi bu süreç içerisinde vurdum duymazlığa, bu güven kişide güven hali vurdum duymazlık getirir. Allah Azze ve Celle İnnel insan الْاِنْسَانَ لَيَطْغَىۜ İnsan اَنْ رَأَهُ Kendisini kendisine yeter gördüğü zaman, o zaman taşkınlığa meyletmeye başlar. Kendi kendine yeter bir ekonomik çer, çerçevede ayakları üzerine bastığı veya ayakları üzerine durabildiği, bunlar bir miktar şeytanın bizi kandırdığı deyimler. Hiç kimse kendi ayakları üzerine durmuyor. Ne ekonomik manada ne sağlık itibariyle kişinin sağlığı kendinden menkul, kendi istediği sürece deva, devam ettirebildiği bir şey değil. İşte şu anda bırakın bireysel sağlık durumumuzu, toplumsal sağlık durumumuz büyük bir kriz içerisinde hatta küresel planda, Büyük bir kriz içerisinde, dün tıp ilmiyle kendimizi güven içerisinde hissederken artık neredeyse hakkından gelmediğimiz hastalık kalmadı. Hepsini hallettik, ölümün sarmalını aşmak üzereyiz diye bir kanıya neredeyse varmak üzereyken şeytanın bizi aldatmasıyla şu an çok basit gözle görülemeyecek kadar küçük bir varlık ile dünyaca baş edemiyoruz sağlıkçılarımız. Bir yandan olanca efor ve çaba sergiliyorlar ama o kadar büyük bir dert ile karşı karşıyayız ki hayatımızı neredeyse onun tehlikesine karşı durduracak bir noktaya kadar geldik. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bizim neredeyse en çok güvendiğimiz tıp ilmiyle bile ki bu bilim epeyce belli bir birikim sağladı demişken aslında tarihte benzeri, Görülen salgınlardaki durumun neredeyse aynı çaresizlikle benzerini yaşamaktayız. Dolayısıyla bilinç dediğimiz, farkındalık dediğimiz hususu aslında biz bir kere kazandığımız zaman kaybetmeyelim diye Cenab-ı Hak sürekli koşullar üzerinden beslemeye çalışıyor. Şu halde içinde bulunduğumuz ortamı doğru tanıyalım. Bu ortam bize... Gaflete karşı bilincimizi tek seferlik kazanma imkanı veren son derece cimri bir ortam değil. Tam tersi bunu sürekli bize sağlamaya çalışan, döngüsü itibariyle Cenab-ı Hak geceyi ve gündüzü bile böyle kurguladığını söylüyor. وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً Geceyi ve gündüzü ardışık kılan odur. Niçin? لِمَنْ اَرَادَ اِنْ Tezekkür etmek yani buradan sürekli durumu hatırlamak, gidişatı hatırlamak, süreci hatırlamak ve anlamsal boyuttaki kazanımlarımızı zinde tutmak için. Yine bir günü daha devirdik diye kişinin o güne dair ne kadar beklentisi varsa akşamıyla hepsinin bittiğiyle yüzleşsin diye Allah Azze ve Celle günü de geceyi de mevsimleri de yazı da kışı da baharı da Gençliği de, orta yaşı da, yaşlılığı da bizden öncekilerin hayatının devranını gözümüzün önünde bir tükenişle kapatarak, hatta omuzlarımızda bizlerin onları uğurlayarak, bu bahsettiğimiz hayatta bazen tek seferlik yaşanan ebeveynin cenazesi gibi, bazen birkaç döngüde tekrar eden hastalıklarımız gibi, bazen yıl içerisinde mevsimler gibi, yahut gün gibi kısa periyotlarla üzerimizden gelip geçen bunca değişkenlik aslında bizi zinde tutmak için bizim gaflete sürüklenmememiz, her şey böyle kalacak sandık, her şey böyle olacak sandık, güven duyduk dolayısıyla da vurdun duymazlık içerisine girdik gibi bir psikolojiye bürünmeyelim diye Allah Azze ve Celle rahmetiyle sürekli bizi gafletten uyandırmaya, sürekli bizi tabiri caizse bu anlamda dürtmeye, hem birey olarak hem toplum olarak o kadar istekli ki çünkü Allah Azze ve Celle kullarını Vallahu يَدْعُوا ila daris السَّلَامُ Allah kullarını esenlik yurduna çağırıyor. Şu halde Cenab-ı Hak çağrısında o kadar İsteklidir, kuluna rahmetini yaşatmak hususunda o kadar sahicidir ki bahaneyle onu heder etmeye, bahaneyle onu ortadan kaldırmaya, bir kere öğrendiğini ciddiye almadı diye, kuvvetle sarılmadı diye onu gözden çıkarmaya Cenab-ı Hak öyle tek seferlik, iki seferlik, üç seferlik değil, koca bir ömürde o öğüt alacağı bir an varsa, o anı illaki bekleyerek kişi Allah Azze ve Celle'ye karşı vurdum duymazlığını, gafletini öyle bir noktaya taşımalı ki artık Cenab-ı Hakk'a onu helak etmekten başka bir yol bırakmayacak şekilde kapanarak işte bu gafletin artık iyice kalınlaştığı, kişinin vurdum duymazlığının artık iyice ilerlediği, ilerlemiş, katılaşmış, bir hal aldığı süreçler ki bu kimseler Cenab-ı Hakk'a bizim açımızdan, bizim sana vereceğimiz başka herhangi bir tepki yok. Biz hiçbir zaman bize hatırlattığın bir gerçeği sahiplenip onu hayatımıza yansıtmaya yanaşmayacağız. Bak koca bir ömür yaşattın, bu kadar hatırlatıcı, bu kadar uyarıcı hadiseler içerisine bizi sokup çıkardın. Vahyinle bizi adam yerine koyup muhatap aldın ama hepsini boşa çıkardık. Dolayısıyla biz neyse yaşam, yaşa yaşanacak sonuç, ceza ise ceza, akibetse akıbet, cehennemse cehennem bundan gayrı hiçbir seçeneğe açık değiliz diyerek Allah Azze ve Celle'nin rahmetini hoyraçça etmiş olurlar. Dolayısıyla gaflet kelimesi dediğimiz kişinin farkındalığının kaybolduğu istemsizce yaşanan boyutu ki kelimenin böyle bir manası da var ama biz bunu konuşmuyoruz. Türkçemize geçtiği şekli daha daha biraz böyle anlaşılıyor. Ya gafletteki bir anıma geldi, Cenab-ı Hakk'ın Estaizu billah bu manada kullandığı ayet. وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلٰى ح۪ينِ غَفْلَةٍ مِنْ اَهْلِهَا Hz. Musa Aleyhisselam'ın şehre girişini anlattığı ayette Cenab-ı Hak, gaflet üzeriyken şehrin halkı öylece girdi. وَدَخَلَ الْمَد۪ينَةَ عَلٰى ح۪ينِ غَفْلَةٍ min اَهْلِهَا Belki bir öğlen vakti insanlar özellikle o sıcak coğrafyada kaylule yapıyorlar yahut akşam vakti uykuya dalmışken şehre gaflette olduğu bir anda bu istem dışı olan bir boyut. Halbuki aynı kelimenin istemle, bilinçle isteyerek yaşanan e, örnekleri de var, böyle kullanımı da var. Tıpkı unutmakta olduğu gibi Cenab-ı Hak unutmayı da Kur'an-ı Kerim'de istemsizce örneklerini de kullanıyor. Wa ma ensanihi illeş şeytan. Ayetinde Hz. Musa Aleyhisselam'ın ile birlikte bilge kula doğru yol alırken yaşadıkları unutkanlıkla balığı unutmaları ve uşağının verdiği cevapta gördüğümüz gibi. Ama bilinçle özellikle kasten kişinin bir şeyi göz ardı ederek unutmaya çalışması yani Allah göstermesin acısı olan bir kimsenin, Acısını unutmaya çalışmak üzere kendisini başka şeylere vermesi ve bir zaman sonra ev bak bak unutabiliyorum diye bu bilinçle kat edilen bir mesafe. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle göz ardı ederek vahyi وَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ذُهُورِهِمْ Ardlarına attılar, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine önden doğrudan gönderdiği, onlara adam yerine koyarak muhatap aldığı hitabını, dinini Vonabeduhuvara adıvarıym. Allah Azze ve Celle'nin bu kitabını arkalarına attılar ve ondan vazgeçip karşılığında başka şeyler satın aldılar. Hayatlarına onları dahil ettiler. Böylece onu unutmak istediler, bilmek istemediler, hatırlamak istemediler. Dolayısıyla Allah'a hatırlatan kimse arkadaşsa eğer arkadaşlığını terk ettiler. Çünkü o hatırlatan unsuru göz ardı etmek için eğer Allah'ı hatırlatan husus içinde bulundukları apartmansa oradan mahalle ise o mekandan şehirse oradan uzaklaşarak hatta bazıları başka ülkelere giderek bir ezan sesine dahi bu anlamda tahammülsüzlük gösterebiliyorlar. Neden? Çünkü içlerinde bunun bir karşılığı var. Allah Azze ve Celle o kadar rahmet sahibi ki dışarıdan gönderici gönderdiği, hatırlatıcı, gafletten uyandırıcı bu tetikleyici verileri içten karşılayan onlarda bir kalp var etti. Bu ikisi arasındaki ilişki karşılıklı olarak buluştukları zaman kişide kişiye yansıttıkları mana ve anlam eğer onun istemediği, hatırlamak istemediği, bilmek istemediği şeyler ise o zaman bakıyor diyor ki giriş noktaların önünü keseyim. Bu ezanı artık duymayayım. Bak bu mahalleden gideyim. Burada cami, caminin önünde musalla var. Yer yer insanların cenazesiyle karşılaşıyorum. Cumaları insanların namaz kılıp sokağa taştıklarıyla karşılaşıyorum. İnsanların sokakta Allah'ın emrine riayet ederek Böylece davrandıkları, böylece giyinip kuşandıkları bir ortam bana hep o kendisine karşı sorumluluk hissettiğim yüreğimde. Yaradan'ı hatırlatıyor, halbuki ben böyle bir yaşam tercih etmediğim için bu hatırlatıcı unsurlardan izole daha steril bir ortama gitmek istiyorum. Bu ışıktan kaçmak ve hiçbir ışık hüzmesinin adeta sızmadığı bir karanlıkta, kendisine yalan dünya kurmak arzusundan ibarettir ki böylesi bir gaflet dediğimiz baloncuk isteyerek özenle arzuyla kasten hatta bunun için hicret ederek bu tersine bir hicret hatta bunun için emek koyarak yer yer insanlarla kavga ederek inip müezzinle kavga ederek kendisine Allah'a hatırlatan yahut Tavrı, davranışıyla, giyimiyle, kuşamıyla kendisine Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan kimseleri azarlayarak, küçümseyerek, kamu alanından uzaklaştırmaya çalışarak kendi yaşadığı alanı ve ortamı bütünüyle yaratıcıdan izole bir halde kılmaya çalışarak giriştikleri bir süreç ki bu kadar tepkili, bu kadar hazımsız, bu kadar rahatsız olmalarının ardındaki sebep aslında bu bahsettiğimiz bilincin kendi içlerinde adeta bir mıknatıs gibi aynı karşılığı bulup içten de kendilerine seslenmesinden ötürüdür. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ve onun çağrısına karşı gafleti tercih etmiş olan kimseler, gaflette yaşamayı tercih etmiş olan kimselerin <gülüyor> işlerinin zor olduğunu baştan söylemek gerek. Çünkü ışığa karşı karanlığı tercih etmek... Işıksız bir ortam oluşturmaya çalışmak ışığın bu kadar hakim olduğu bir atmosfer içerisinde kolay değildir. O pencereleri itina ile güzel alüminyumlarla kapatacaksınız, o da yetmez hala sızar, delik kalmayacak. Üstüne kalın kalın perdelerle kapanacaksınız ve böyle bir ortamda kendinize kalın karanlık bir ortam oluşturabilirsiniz ama hep orada kalamayacağınıza göre kapıya çıktığınızda, ortam değiştirdiğinizde her an karşınıza ışıkla ıı, ışığın önünüze çıkma ihtimali var. Üstelik uzun bir süre karanlıkta kalanlar açısından ışık ilk karşılaşma anında daha bir tesirli, daha bir şiddetli ve daha bir rahatsızlık verici olur. Şu halde hayatını bütün bir gaflet içerisinde, yaratıcıyı göz ardı ederek yaşamaya çalışanları, Cenab-ı Hak dedi ki: "Avkadulumatın fi bahrin nucyin, yergâhu mevcun, min fawqihi mevcun, min fawqihi sahâb. Onların durumu kat kat engin denizlerin altında. Kalınca katmanların, su katmanlarının bulunduğu, dalga dalga su katmanlarının bulunduğu engin bir denizde dipte bulunan bir kimse gibi." kadar ki oraya artık ışık sızmıyor. اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ elini uzatsa لَمْ يَكَدْ onu göremeyecek kadar elini dahi göremeyecek kadar kapandığı bir ortamda kişinin kendisini izole ettiği bir karanlıkta, izole ettiği bir karanlığa mahkum olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Bu gafleti sağlamak ve bu gafleti sürdürmek kendisini Sürekli bilgiye, kendisini sürekli anlama, kendisini sürekli gerçeğe çağırmaya bu kadar istekli bir yaratıcının her şeye hükmettiği bir dünyada olabilecek en zor şeylerden bir tanesidir. Dolayısıyla gaflet kolayca kazanılacak bir şey değil ama Allah Azze ve Celle süreçte bir defa bize haber verdi ki وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا İnsanların çoğu ayetlerimizden gafil durumdalar. Bu aşamada gafletin neden tercih edildiğini konuşalım. Cenab-ı Hak dedi ki, Radu, neden insanlar Allah'ın ayetlerinden gafil olmayı yeylerler, gafil olmayı tercih ederler. Hatta bunun için bedel öderler, ısrarla, inatla uzak durmaya, o ayetlerin kendilerinde oluşturduğu karşılıkları yok etmeye Unutmaya çalışırlar. Cenab-ı Hak dedi ki, رَدُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا Dünya hayatıyla razı oldular da o yüzden. وَطْمَأَنُّوا بِيَا Ve onunla mutmain oldular. Yani onunla fit oldular. Bu bize kafi ve yeter dediler. Gözlerini doyurdu, doldurdu. Dolayısıyla da ötesiyle, sonrasıyla ve sonrasına dair beklentilerle arayı açınca, köprülere atınca, sonrasını artık hiç düşünmez olmak istediler. Bütünüyle buraya yoğunlaşmak, buraya odaklanmak. Şu halde öteye dair her türlü hatırlatıcı şeyi hayatlarından çıkarmak istediler. O yüzden Cenab-ı Kradu bil hayatid dunya vetma'nuhu biha velzinenhum an ayatina gafilun. Onlar ki ayetlerimizden işte gafil olan kimselerdir. Dolayısıyla bir kimse gafleti tercih ediyorsa, o ahiret dediğimiz Cenab-ı Hakk'ın vaadiyle olan ilişkisini zayıflatmış, oraya dair beklentilerini düşürmüş, ciddiyetini düşürmüş, anlamını düşürmüş, sahiciliğini düşürmüş, esas itibariyle bütün beklentilerini dünyaya yoğunlaştırmış bir kimse demektir. Dolayısıyla ukbaya dair söylenler, ve ukbaya dair sorumluluklar onu alakadar etmemektedir. Özellikle ukba dediğimiz ahiretteki Cenab-ı Hakk'ın olumlu olarak vaad ettiği cennetinden ümit kesince, vazgeçince, ahireti duymak istemeyişlerinin bir başka sebebi buna karşılık Cenab-ı Hakk'ın vaad ettiği o sonsuz cehennem azabıdır. Bunun verdiği rahatsızlıktan kurtulabilmek için, Ahiretin ne cennetini ne cehennemini, hatta ahirete açılan dünyadaki kapıyı, ölümü ve ölüme dair her şeyde, dolayısıyla yekûnen bütünüyle din ve dine dair her türlü bilgiyi hayatlarından uzaklaştırmaya çalışan bir gaflet üzere kafirler dünyaya yoğunlaşırlar veya küfür sürecinde olan müminler, Dünyaya yoğunlaşırlar. Çünkü müminler de iki türlüdür, Müslümanlar da iki türlüdür. Bir adım adım ilerleyenler ve furkanını artıranlar, bunlar takva ile birazdan fırsatımız olursa konuşuruz. Yani öğrendiklerini hayatlarına kazanım olarak yansıtmaya çalışanlar. Bu aynı zamanda sahiplenmek için atılan bir adımdır. Yani bir kişi bir bilgiyi öğrendiği zaman, bir bilginin gerçeğini zihnen, şuur boyutunda farkındalığını yaşadığı zaman önüne yeni bir merhale açılır. Ya bunu hayatında kalıcı kılmak üzere amele dönüştürür yani uygulamaya, davranışlarına yansıtır. Hayatında somut planda buna karşılık verir. Böylece öğrenme somuta dönüşmüş olur, daha kalıcı olur. O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki وَاتَّقُ اللّٰهُ mu اللّٰهُ Allah'tan sakının, Cenab-ı Hakk'ın emir ve yasaklarını, yasaklarını hayatınızda yer verin, dikkat edin, uygulamada karşılık verin. وَيُعَلِّمُكُمُ اللّٰهِ Böylece Allah size öğretmiş olsun. Bu da öğrenmenin zihinsel boyuttan, somut boyuta, ameli, pratik boyuta dönüşmesi ki, çoğu insan pratiğini yaşadığı zaman ''Aha şimdi gerçekten öğrendim'' der. Hatırlayınız ki, Teorik bilgiyle matematiği, fiziği, kimyayı her neyi öğrendiysek bunu pratiğe dönüştürüp laboratuvarda, uygulamada kendimiz icra ettiğimiz zaman bir kez daha öğrenmeye başlıyoruz. Hakkali yakin yani artık olay iyice somutlaşmış oluyor. Aynı durum kişinin Allah Azze ve Celle'nin öğrettiklerini hayatına yansıttığı zaman adeta öğrenme iyice bir açılıp, eline, ayağına, bedenine somut planda bulaşmaya başlar. Görünür olmaya başlar. Bu kişinin ben bu öğrendiğimi öğrendiğime sahip çıkmak istiyorum. Unutmak istemiyorum. Bu öğrendiğimi hayatımda kalıcı kılmak istiyorum demesi gibidir. Şu halde öğrendiklerini uygulama, uygulamaya çalışanlar Hayatında ona yer vermeye çalışanlar aslında bir yandan da öğrendiklerini kalıcı kılmaya çalışan kimselerdir. Allah Azze ve Celle intette kullaha yeceallekum furkanın. Eğer Allah'tan sakınırsanız Allah sizde furkan var eder. Bu bilincin, ayırt ediciliğin, farkındalığın ileri bir düzeyi. Ama eğer bir kimse sadece teorik düzeyde öğrenir ve teorik düzeyde öğrendiklerini hayatta kendi hayatında başta karşılık vermez ise, başkalarıyla paylaşarak bunu çoğaltmaya çalışmaz ise bu da ikinci bir sorumluluktur. Kişinin öğrendiklerini, kendi öğrendiklerini kalıcı kılmak üzere yeni bir hamle yapması, onu başkalarıyla paylaşmaya kalkışması. Dolayısıyla uygulama tahammül dediğimiz, hadis ilminde de böyledir, kişi Hz Peygamber'den duyduğunu tahammül edince, yani yüklenince sonra bununla amel eder ve sonra da bunu başkalarına eda eder. Böylece bilgi sıçradığı kimsede eyleme dönüşür ve sonra eyleme dönüştüğü o kimseden de bir başkası üzerine hem eylem hem sözel planda sıçramaya devam eder. Böylece zincir halka halka bilginin insandan insana iletildiği bir süreç sahada dalga dalga yayılmaya başlar. Bunu namaz üzerinden düşünün. Hazreti Peygamber'den öğrendikleri namazı uygulamasalardı, sadece zihinsel olarak, görsel olarak görüp onu soyut bir ifade olarak tutsalardı, bunu koruyamazlardı. Bunu kendi hayatlarına yansıttılar. Gördüklerini kendi hayatlarında uyguladılar ve gördüklerini hem kendi hayatlarında uygulayıp hem arkalarındaki sonraki kuşaklara aktardılar. Böylece dalga dalga hem bilginin teorik planda kendisi yani hadisler hem de uygulamanın kendisi hayatın içerisindeki uygulama yani pratik düzeydeki sünnet hayatın içerisinde dalga dalga kuşaktan kuşağa ve kıtadan kıtaya ulaşır oldu. Şu halde bilgiye sahip çıkmanın yolu, Bilgiyi hayatında eyleme dönüştürmek ve bilgiyi başkalarıyla paylaşmaya devam etmek. Eğer bir kimse bunu yapmıyor ise, öğrendiklerini hayatta, hayatında yer vermeye yanaşmıyor ise, demin konuştuğumuz kimseler, yaşam tarzı itibariyle Cenab-ı Hakk'ın kendisinden beklediği saygılı, üstturuplu yaşamayı seçmeyen, uçsuz bucaksız, savruk yaşamaya, Onların deyimiyle tırnak içerisinde hayatı özgürce yaşamaya yönelen kimseler dolayısıyla bu bilgileri ne zihinlerinde koruyabilirler zaten korumak istememekteler. Bu bilgilerden özellikle uzaklaşmayı, bu bilgilerin hatırlattığı sorumluluktan kurtulmayı seçiyorlar. Dolayısıyla kasten unutma ve kasten gafletten bahsediyoruz. Şu halde وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ Dünya hayatını... Sevdiği için, beğendiği için, ivedi ve yakın bulduğu ve onun lafit olduğu için ahiretten önce vazgeçen ve sonrasında ahirete dair diğer seçenekteki tehdit dolu Cenabı Hakk'ın cehennemden bahsediyorum, tehditlerini görmezden gelerek bu dünyada onun huzurluğunun, huzursuzluğunun gölgesinin üzerine düşmemesi için kafirler müminlere karşı ve müminlerin hatırlattığı dine dair her türlü değere karşı çok hazımsız, çok tahammülsüz ve çok rahatsız olurlar. Bu, bu bahsettiğimiz değerlerin kendi içlerinde karşılık bulması, kalplerinde karşılık bulması nedeniyle karesel yani üstsel boyunta eksporansiyel yaşanmaktadır. Bu anlamda onlara bakıp durumlarını anlayabiliriz. Bu sebeple küçücük Mekke'de Rasulullah'a iman eden az sayıdaki kimseye verdikleri o orantısız tepki demin bahsettiğimiz bu eksporansiyel, bu üssel rahatsızlıktan kaynaklanmakta. Onlara en ağır işkenceleri yaşatan, onları katletmeye, öldürmeye çelimsiz, çaresiz köleler olmalarına rağmen gösterdikleri koca Kür Kureyş'in Kodamanlarının, ekabirlerinin gösterdikleri o orantısız tepki aslında gelen hidayet ışığının tam da yüreklerinde olabildiğince aydınlatıcı ve bir o kadar da onları rahatsız etici e, boyutundan veya etkisinden ve şiddetinden ötürüdür. Şu halde onlar da Allah Azze ve Celle'nin kulu olarak kafirce bir hayatı, kafirce bir yaşam tarzını, tercih eden kimseler böyle bir tercihe bulaşmaktan Allah'a hem kendimiz hem çocuklarımız hem sevdiklerimiz sığınırız. Bu bizim için de muhtemel bir seçenek. Dolayısıyla ancak Allah Azze ve Celle'nin inayetiyle, desteğiyle, korumasıyla bizi bize bırakmayacak, bize yardım edecek, bizi hidayetinde sabit kılacak bir desteğiyle ancak kendimizi koruyabiliriz. Şu halde bunu Allah Azze ve Celle'den istemek, yani dua bunun ilk adımıdır. O bakımdan Cenab-ı Hakk'a bu vesile oldukça, böylesi durumları konuştukça hemen Cenab-ı Hak'tan kendimizle ilgili bu tür bir talihsizliği yaşamamak, bu tür bir tercih değişikliğini Cenab-ı Hakk'a sırt dönerek gafleti kalıcı kılmaya, gafleti sahiplenmeye ve hatta gafleti sevmeye veya kendini gaflete bırakmaya. Cenab-ı Hak dedi ki, "Ben kafara billahi min bādi imanıyım. İmandan sonra Cenab-ı Hak'ı yok sayan kimse. İman etmişken artık Allah Azze ve Celle'yi denklemin dışına atmaya çalışan kimse. İlla men ukriha wa qalbuhu mutma'inun bil iman. Arada bir istisna geldi. Zorla kalbi imanla mutma'in olduğu halde. Dıştan bir baskıyla buna mecbur bırakılan hariç biz gönüllü olanı konuşuyoruz, istekli olanı konuşuyoruz. Özellikle küfre yönelen kimseyi, özellikle Allah Azze ve Celle'yi hayatından çıkarmaya çalışan, özellikle Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışına itmeye çalışan, yaptıkları, ettikleri, tercihleri, tarzı hayatına dair her türlü değişkende Cenab-ı Hakk'ın hiçbir isteğine, hiçbir emrine, hiçbir beklentisine yer vermek istemeyen hepsini kendince arzularıyla, hevesleriyle ve şeytan ve şeytanların kılavuzluğunda yaşayıp küya çok zevk, çok keyif almayı hayatında kalıcı bir tercih olarak Yapmış bulunan kimseden söz ediyoruz. Yoksa baskıyla buna mecbur bırakılmış, istemsiz, Ammar bin sev gibi zorla küfre mecbur edilmiş işkence ve baskılar altında. Onları Cenab-ı Hak istisna tuttuktan sonra illa men ukriya ve kalbuhu mutmainnum bil iman dedi. Ve lakin bizim konuştuklarımız men şeraha bil kufri sadran, küfre göğsünü açmış, kendisini küfre bırakmış. İçini küfre açmış her türlü küfre dair ne kadar işe yaramaz bilgi varsa olsun bir boşluğu doldurur diye içimdeki boşluğu kapatıp yönlendiren hakkın arayışına dair belli soru işaretleriyle yönelmeni sağlayan her türlü şeyin yerini dolduracak ne kadar sahte olursa, ne kadar geçersiz olursa olsun, ben onları gönüllü bir yanılsamayla, içselleştirmeye, benimsemeye, sahiplenmeye, hayat ölümsüzmüşçasına, ölüm sarmalı kırılmışçasına, sağlık hep kalacakmış, kalıcı olacakmışçasına, imkanlar hep devam edecekmişçasına, gençlik hep böyle olacakmışçasına, çevredeki insanlar, arkadaşlar, ve kankalar hep böyle devam edecekmişcesine inanmak ve bu mutluluğu kalıcı sanmak üzere kendisini Cenab-ı Hakk'ın denklemin dışında kaldığı bir yaşam tarzında her türlü masiyeti bu bahsettiğimiz çevre ve hayat içerisinde yaşamaya yönelmiş bir kimseden bahsediyor Cenab-ı Hak. مَنْ bil küfr صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ onlar için Allah'ın gazabı söz konusudur. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Ve onlar için muazzam bir azap söz konusudur. Şimdi kendisini haktan uzaklaştıran, kendisini böylece gaflete bırakan, kendisini böylece küfre adayan, gelin küfrün tezleri, her türlü tezinize ben açıkım, varlıksa rastlantısal oluşmuş, kabulüm, aklederek, bunu hiç doğru bulmamsa da duygularımla bunu içselleştirmeye, sizin süslediğiniz yalanlarla bunu bilimsel saymaya ve öylece kabullenmeye hazırlanmak istiyorum. Çünkü ben gerçeğe dair sorumluluktan kaçmaya, varlığın bir yaratıcının ilim ve iradesiyle değil de karanlık kör süreçlerde rastlantısal oluştuğuna inanmaya hevesliyim ve istekliyim. Bu küfre kendisini göğsünü açmış bir kimsenin küfrün mantalitesini, felsefesini, düşünce yaklaşımını temelsiz de olsa, akledildiği takdirde boş, anlamsız ve uyduruk da kalsa içselleştirmek istemektedir. Çünkü boşluk kabul etmez, içindeki imana dair arayışı, kalbinin hakka dair arayışını özellikle yalan şeyler ile doldurarak kendince hayatını güya makul bir zemine çekmek, yenilebilir, yutulabilir yalanlar ile kendisini oyalamak istemektedir. Dolayısıyla küfrün nice teorisi, taliplilerinin nezdinde ancak yenilebilir, yutulabilir olur. O yüzden dünkü Kureyş'in şirki neyse, bugünkü ateizm, bugünkü deizm yahut materializm yahut darvinizm her ne ideoloji varsa seküler bir bakış açısıyla Cenab-ı Hakk'ı denklemin dışında tutan varlığı biz ve varlık kendi başımıza, yaratıcıya karşı herhangi bir sorumlulukla olmayan, varlığın belli bir maksatla, özellikle ilimle, iradeyle, yaratıldığına dair o temel düşünceyi ve gözlemlenebilir hakikati göz ardı etmeye çalışan bir düzeyde kendisini yalana bırakırsak مَنْ bil بِالْكُفْرِ صَدْرًا Cenab-ı bunu kişinin kendisini küfre açması, kişinin kendisini küfre bırakması adeta boğulmaya bırakırcasına, adeta kendisini bir pisliğin içerisine atarcasına öylece bırakırcasına böyle bir açmaktan şaraha bil kufre sadr. Aslında şerh, inşirah olumlu manada çoğunlukla kullanılan bir kelime. Kişinin içini imanla doldurması. Allah azze ve celle'nin insanları hidayet diye tarif ettiği zaman efemen Allahu sadruhu lil islami. İslama insanın içini, sadrını, göğsünü açması. فَهُوَ عَلٰى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ Nuru üzere onu istikamete kavuşturması. Ama dikkat edin bu okuduğumuz ayette kişi kendisini küfre inşirah ediyor. Küfre açıyor kendisini. Bütünüyle içisini, içini pislikle doldurmak üzere. Olsun Hakk'a karşı bir alternatif olarak artık benim seçimim bu diyor. Cenab-ı Hak bize bir sonraki ayette bunu insanlar... Bunu böyle yapanlar niçin yaparlar? Bunun gerekçesini açıkladı. Velika <gülüyor> bi annhum istahabbu hayatad dunya ala al-ahireh. Çünkü onlar dünya hayatını ahirete karşın daha sevimli buldular. Velika <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bi annhum istahabbu hayatad dunya ala al-ahireh ve enna Allah la yahdi al-qaume al-kafirîn. Ve Allah'ın kafir kavme hidayet etmemesinden ötürü yukarıdaki sonuç gerçekleşti. Demek ki demin biz kalıcı bir gafleti hayatında oturtmak isteyen, yerleştirmek isteyen bir yaklaşımın nereden beslendiğini görmeye çalışıyoruz. Beslendiği yer dünya sevgisi, dünyanın ahirete daha sevimli bulunması. Şayet kişi dünyayı daha tercih edilebilir. Ahireti geri plana atar ve dünya böyle olunca da hayat hep her ikisi arasındaki çakışmada bizi tercihe zorladığı için, çünkü bu ikisini birbirinden izole edip, dünyayı çok sevip, ahirette çok sevip, bu ikisini dünyayı daha çok severken ahiretle hiç iliştirmeden yaşamak mümkün değil. Allah Azze ve Celle her ikisini aynı düğümde karşımıza ya bu ya bu diye tercihe zorluyor bizi. Dolayısıyla dünyayı daha sevimli bulanlar onun sevimliliğini yaşarken aynı anda Cenab-ı Hakk'ın bir yasağını ihlal ederek ahireti sevimsiz vazgeçilebilir. Ötede anlamsız sudaki balık değişik duygu ve merhalelerde kuşkusuz her kişinin aşaması yani uzaklaşması bir başkasından ayrı olabilir ama uzaklaşanlar uzaklaşma yolculuğunda yaklaşanlar da yaklaşma yolculuğundadır, öyle yaklaşanlar ahiret gerçeğinin düşünsel planda gerçekliğini öyle ayyuka çıkarır, öyle bilinç dünyasında ortaya çıkarır, öyle somutlaştırırlar ki neredeyse başka bir düşünceye yer kalmaz. Cenab-ı Hak böyle kullarını anlatırken, demin girişte duaya dönüştürdüğümüz bir ifadede, اِنَّا اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالَصَةً ذِكْرَ dar. Cenab-ı Hak dedi ki biz onları ahiret düşüncesiyle saf kıldık. اَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالَصَةً ذِكْرَ dar. Yani dar dediği ahiret diyarının düşüncesiyle onları saflaştırdık. Bu onların düşünce dünyalarında ne kadar ahiret odaklı. Artık her türlü, Davranışta, eylemde, harekette ahiret odaklı bir tencih ile davranış sergiliyorlar ve duygular da buna eşlik etmeye başlamış. Heyecanlar da buna eşlik etmeye başlamış, hay hayaller de buna eşlik etmeye başlamış. Adeta burunlarında tütüyor, ahiret düşüncesi yakın planda yani kesin bir planda zihin dünyalarına doğmuş bir güneş gibi. Bu... Birlerinin ekstra ulaşacağı ve ulaştığında veli olacağı, çok yüksek mertebelere ereceği, diğerlerinin açısından, çoğunluk açısından, avam açısından olmasa da olur bir şey değil, müminler açısından olmazsa olmaz bir şeydir. O yüzden Cenab-ı Hak müminleri وَبِالْاَخِرَةِ هُمْ yuqinun Onlar ahirete yakin düzeyinde, yani o demin bahsettiğimiz, net düzeyde bir inanç üzeredirler. O yüzden küfürle iman arasındaki bir gitgelden bahsediyoruz. Bunun ara evreleri ya küfre doğru günbegün gün kayan ya da imana ve imanın yakın düzeyine doğru günbegün gün iyileşen bir yolculuktadır. Kimse olduğu yerde durağan olmaz çünkü demin girişte söyledik. Hayat akışkanlığı içerisinde insanları Bağışlayın ifademi ya buraya ya buraya diye tercihe zorlamaktadır. Çünkü burası bir sınav arenası. Bu anlamda Cenab-ı Hak bu okuduğumuz ayette gafleti ve Cenab-ı Hakk'ı yok saymayı ki bunun en ileri hali küfürdür, özellikle bilerek örterek hakkı kendini rahatlatmak, bilinç dünyasında bu gerçeklerin sönmesini, sönümlenmesini dolayısıyla da üzerine düşen sorumluluk dediğimiz gölgenin ki bu gölgenin ağırlığı hayatın tadını kaçırabilir o bakımdan gafleti bir izolasyon olarak hayatlarında tercih ettiler. Cenab-ı Hak onların bu halini gerekçelendirirken velike bi annahum istahabbu hayatad dunya alel ahire ve enallah la yehdil kavmel kafirin. İşte Allah böyle kafir bir kavme hidayet etmez. Gerçekten uzaklaşmaya çalışan, hakikati bildiği, öğrendiği halde artık unutmaya çalışan, kasten bilerek. Bu bir zaman böyle kişinin zorlandığı, kalbiyle mücadele ettiği etrafta bu ayetlerin yağmur gibi üzerine yağan bu ayetlerin kendisini bunalttığı bir mücadele döneminden sonra artık onun çok inatçı ve çok ısrarlı ve Kesinlikle kalıcı bir kararlılık sergilediği, zamana bağlı olmayan, her türlü koşulda aynı kararlılığı başarıyla sergilemişken, hani bazen cihaz üretiyorlar, belli testler ortaya koyuyorlar, o testlerde de aynı davranışı sergileyebiliyor mu diye kararlılığını ortaya çıkarmak için, rüzgar, çamur, her türlü koşul Allah Azze ve Celle de koşulları değiştirerek küfürdeki tercihin, Kararlılığını ortaya çıkarır. Zaman ve koşullar belli imkanlar içerisinde kişi bunların hepsini geçince öyle bir ana gelir ki artık buna daha ne kadar imkan veya daha ne kadar zaman yaşatılacak olursa olsun kararlılığı sabit olmuştur. O yüzden Cenab-ı Hak bunları anlatırken diyor ki, <gülüyor> Bunlar azabının gelmesinden gayrı başka bir şey beklemiyorlar. مَا يَنْظُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُدُهُمْ Bunların bekledikleri tek bir sayha gelsin ve alıp götürsün onları. Yani bütün alternatifleri artık kapalılar, başka türlü asla davranmayacaklarını kesin, net ortaya koydular. Kasıt ve iradeleri sonsuza uzuyor, koşullar ve zaman ne kadar uzasa değişse de bu kararlılıklarını değiştirmeyeceklerini ispat ettiler. İşte bu noktaya gelince artık gaflet dediğimiz şey gafleti yaşayabilmek için gösterdikleri bu çaba sonuç veriyor ve Allah Azze ve Celle içlerinde onları rahatsız edip duran kalplerini söndürmeye başlıyor, mühürlemeye başlıyor. Bu da sıradaki üçüncü ayetimiz. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ taba Allahu ala قُلُوبِهِمْ İşte Allah'ın kalplerini mühürlediği kimseler böyle kimselerdir. Sanmayın ki Allah... Durduk yerde falancanın kalbini mühürlüyor, öteki zaten mühürlü doğuyor, berikini de mühürlemiş. Çünkü o da falanca milletten olduğu için veya ötekini mühürlemiş, öyle bir aileden doğduğu için böyle bir şey yok. Allah Azze ve Celle şu deminden beri okuduğumuz ayetlerin devamında söylüyor bunu. Ula'ikellezîne Allahu ala kulubihim. İşte Allah'ın kalplerini mühürledikleri böyle kimselerdir ve sem'em ve ve gözlerini mühürlediği ve kulaklarını mühürlediği kimseler işte böyle kimselerdir. Ulaike lladine tabe Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve ve ayet nasıl neticeleniyor? Ve ulaike humul gafilun. İşte gafil'ler bunlardır. Bizim kasten gafleti özellikle hatta bir hayat mesaisi içerisinde Gafleti sağlamaya çalışan kimselerden bahsediyoruz. Cenab-ı Hak dedi ki, لَا جَرَمَا hum هُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ <الْخَاسِرٌ> Kuşku yok ki, kesin olan şu ki ahirette ziyan edenler işte bu gafillerdir. Allah Azze ve Celle bu ziyan eden ve cehennemlik olan bu gafilleri cehennem için yarattığında, ki bu bizim buradaki yaratılışımızdan sonra yeni bir yaratılışla bu kez müminler cennet için, kâfirler cehennem için yaratılır. Orada Allah azze ve celle ve laqad zera'nâ li cehennem. Cehennem için yarattığında onları كثيرا من الجن والانس insanlardan ve cinlerden çok çoklarını anlatırken dedi ki: Lahum kulubun. Sanılmasın ki bunların kalpleri yoktu. Lahum kulubun. Kalpleri var ama bu kalpleriyle fıkh etmiyorlar. Dolayısıyla gaflette kalabilmek için kalbini durdurman, pauslaman, onu gereksiz, işe yaramaz, cank, şeylerle doldurman lazım sabah akşam. kulubun قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا وَلَهُمْ اَذَانٌ Sanılmasın ki bunların kulakları yok. Cenab-ı Hak ayette hep haberi öne geçirdi. O yüzden manayı o yüzden öyle veriyoruz. Lahum <gülüyor> kulun kalpleri var ama la ifka onu Onunla fuketmiyorlar. <fıkh> Vallahum <gülüyor> adanun la isma onu Kulakları da yok değil var ama onunla işitmiyorlar. Vallahum <gülüyor> ayanun gözleri de yok değil gözleri de var. La yub seyru ama onunla gözlem yapmıyorlar. Cenab-ı Hak bu bu imkanları hayvanlara vermedi. İnsanlarda var. İnsan bu imkanlarla gaflet perdesini delip hakikate uyanabilir. Ama bunların hiçbirini işletmeyen tıpkı hayvanlar gibi davranıyor. Dedi ki Cenab-ı Hakk ula'ike kel ena'mih sonra düzeltti. Çünkü hayvanlarla aynı düzeyde sanılabilir. Belhum adal bunlar daha beter durumdalar. Çünkü hayvanların bu istidatları yani bu potansiyelleri yok yaratılıştan gelen. O sebeple o düzeyde olmaları olağan. Ama bu insanların, bu cehennemliklerin hayvan düzeyinde batıl ideolojilerle, batıl felsefelerle Hakk'a karşı gardlarını alabilmek için kendilerini oyalamış olmaları Cenab-ı Hakk'ın ifadesiyle ''Belhum Onlar daha beter oldular. Ayet nasıl bitiyor? ''Ve ula'ike humul gafilûn'' İşte gafiller bunlardır. Dolayısıyla gafilin tanımı şu. Çıkış noktası itibariyle hayatı önceleyen, hayatı önceleyip Cenab-ı Hakk'ın vaadine, vaadine sırt dönen, sonra da Cenab-ı Hakk'ın tehditlerini göz ardı edebilmek için ve Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan her türlü sorumluluktan uzak kalabilmek ve kaçınabilmek için kalbini işletmeksizin onu durdurmaya, içine otemim bahsettiğimiz gereksiz şeyler doldurarak oyalamaya, Gözünü kaçırmaya, Hakk'a dair gözünün takılmasına bile fırsat vermemek için ortam seçmeye ve aynı şekilde kulağını sakınıp Hak'tan uzak tutabilmeye çalıştılar. Bu bahsettiğimiz gafletin zorlu bir yolculukta hayatta sağlanabilmesi için Cenab-ı Hak dedi ki bunları dünyada bu kadar uğraş, bu kadar çaba, bu kadar bilgiden, Hak'tan uzaklaşmak için ama öldükleri an itibariyle tekrardan birdenbire gerçek olanca çıplaklığıyla yüzlerine e, açılır. لَقَدْ <gülüyor> كُنْتَ Allah Azze ve Celle ölümün gelmesiyle birlikte وَجَاءَتْ kulu نَفْسٍ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ hak Ölüm sarhoşluğu hak üzere geldi. ذَلِكَ مَا كُنْتَ minhu tahid Sen ondan kaçıp duruyordun. Hoca et sakratul mautil hak, velike ma kunt minhu tahid. Ve nufiha fi's suur, suura üflendi ve velike yawmul vaid. O vaat edilen gündür. Hoca et nefsin her kişi getirildi ma ha saikun yanında bir sürücüsü var. Onu oradan oraya oradan oraya götürüyor. Artık kimse mobil değil, rahat sağa sola hareket edemez. Bir vagon gibi oradan oraya taşınıyoruz. مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ve bir de şahit var, onun tanıklığını, onun kimdir, nedir, kimlik bilgilerini taşıyor. Allah Azze ve Celle diyor ki, لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ Bu hakikatten sen gaflet içerisindeydin. Yani özellikle bu boyutu sanki hiç ölüm olmayacak, sanki bu senden önce ölüp gidenler gibi bu hayattan çekip gitmeyecekmişsin gibi Hayata odaklanmış ve gaflete dalmıştın. Bilerek, özellikle isteyerek. O yüzden dedi ki, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ Senden o perdeni, o kapağı kaldırdık. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ hadid. <حَدِيد> Şimdi bakışların çok keskindir. اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا Cenab-ı Hak diyor ki, bize geldikleri gün... Öylesine basiretleri keskin, öylesine gözleri açık ki bu Allah Azze ve Celle'nin ayetleri daha dünyadan gelmeye başladığı zaman bile hak perdesi açılır. Yani bir deprem esnasında kişinin yaşadığı, bir tehlike esnasında ölümle yüzleştiği anda yaşadığı yahut böyle bir salgın zamanı kişinin ölümle pençeleştiği evrede yaşadığı yahut ayette Cenab-ı Hakk'ın bahsettiği hatta izâ futihat yecûc ve meecûc ve hum min kulli hadabin yenselûn tâ o gün yecûc ve meecûcun öne açıldığında ve onların her tepeden insanların üzerine akın ettikleri nesil nesil üzere insanların üzerine çoğalarak insanların üzerine geldikleri zaman ve min kulli hadabin yenselûn ve iktereb hak va'du'l hakku zaman o va, hak, vaat yani kıyamet artık yaklaşmış ve belirgin şartları ortaya çıkmış demektir. İnsanlar ne derler? Ya وَيْلَنَا Vay başımıza gelenler! قَدْ كُنَّا ف۪ي غَفْلَةٍ Bu dehşetli sahneyi Cenab-ı Hak anlatırken ki bu da yaşanacak. Yani Allah Azze ve Celle'nin vaat ettikleri... Dün geçmişte asla yaşanmaz, beklenmez artık hayatın istikrarını kurduk. Dünyaya hakimiz, her şey kontrol altında sandığımız şeyin şu anda nasıl, ne kadar bir kontrol altında olduğunun resmi içerisindeyiz. Dolayısıyla kontrol altında olan hiçbir şey yok. Tam tersi bizler evlerde kontrol altındayız. Allah Azze ve Celle, Ya'cucu ve Me'cucu'nun hayata dair her vadiye, tepelerden saldırıya geçtiklerinde dedi ki yaklaştı vaadul hak فاذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا gözleri dona kalır korku ve ürperti gözlerini öyle sabitler ki robotik bir titreşim ile sadece onların gelip kendilerini tüketmesini kendilerini yok etmesini bekliyorlar böyle bir saldırıya uğradılar شاخصة أبصار الذين كفروا dediler ki ya veylena قَدْ كُنَّا ف۪ي غَفْلَةٍ Vay bizim başımıza gelenler, biz bundan bir gaflet içerisindeydik. Bunun bilgisi de vardı, belgesi de vardı, bunun uyarısı da vardı. Benzerlerini de hayatta çokça yaşadık ama her defasında atlattıkça kendimizi güven içerisinde sayıp yaratıcıyı yine hayatın dışına attık. Devamında dediler ki, Kad künnâ fî haflatin min hâzâ, bel künnâ zâlimîn. Hayır, işin doğrusu biz zalimler idik. Dolayısıyla bu kasten kişinin kendisini hakikaten izole ederek yaşamaya çalıştığı kaflet koca bir zulümdür ve kişiyi kesinlikle ziyan'a uğratır, ebedi cehenneme uğratır. لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْاَخِرَةِ هُمُ <الْخَسِرُونَ> Allah Azze ve Celle böylesi kafirler için dedi ki, kesinlikle hakikat şu ki onlar ahirette ziyan edenlerdir. Yani cehenneni boylayan hakkı hayatında sürekli yok etmeye, uzaklaştırmaya, hatta bu uğurda, Müminler hakkı hatırlatıyor diye giyimleriyle, kuşamlarıyla, davranışlarıyla, hareketleriyle, namazlarıyla, oruçlarıyla onlar üzerine baskı kurarak ulu orta bunları yapmanızı bile istemiyoruz. Biz seküler bir hayat, seküler bir nizam kurmak istiyoruz. Kamu alanında Rabbinize itaat edemezsiniz. Çünkü o Rabbinizi biz göz ardı etmek istediğimiz için, siz ona bizim gözümüzün önünde itaat ettiğiniz zaman Bizim içi, içimizde bazı yerler depresyon ve biz bundan rahatsız oluyoruz diyen bir düşünce bugün seküler dünyasının yeni, modern bir düşüncesi değil. Ebu Cehil'in çok iyi bildiği ve Mekke'de tatbik etmeye çalıştığı, Nemrud'un çok iyi bildiği ve bunu küçücük bir çocukken Hazreti İbrahim'in ağzından duyduğu için yok etmeye çalıştığı kadar kadim ve eski bir düşüncedir. اَقُولُ قَوْلِهَا لَا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته